Mühendislikten işte altın fırsat, işte altın kampanya. Tesisatını yaptığımız her müşterimize bir çeyrek altın hediye ediyoruz. Ayrıca peşin fiyatına 12 ay taksit imkanı. Efe Mühendislik. Efe Mühendislik. Doğalgaza kolay ve keyifli sahip olmanın adresi. Gazi Osman Paşa Merkez Telefon 0212 479 10 10. Çekmeköy Şube Telefon. 0216-640-0968 Boğuluca Şube Telefon 0212-685-3055 Şifalı bitkilerde bilimin ve güvenin ulaştığı son nokta. Uluslararası kalitesiyle Herborist Şifalı Bitkiler Merkezi. Telefon 0212-234-2660 234-2660 Şişli Lider ısıdan muhteşem kampanya. Ferroli kombilerde peşin fiyatına tam 10 ay taksit. Üstelik ücretsiz keşif, ücretsiz montaj. Başka şubemiz yoktur. Doğalgaz'da lider kuruluş, lider ısı. 0212 642 72 36. 642 72 36. Haznedar. <gülüyor> Hac malzemeleri ve dini hediyelik eşyada bol çeşit, kalite, ucuzluk. Ensar Hac malzemeleri, toptan ve perakende satışlarıyla... ...vergi dairesi yanı Şirin Katlı Otopark 6, numara 3 Mercan Emin önünde hizmetinizde. 0212 527 3080 www.ensarhac.com Andolsun sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar... ...ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Kur'an'da bahsi geçen 20 peygamberin hayatı ve mücadelesi... ...ilk defa bir VCD setinde bir araya getirildi. Allah'ın elçileri... ...ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'in yaratılışı ve insanlığın düşmanı şeytan... Kavmini Allah'a iman etmeye çağıran Hz Nuh ve bir gecede tarih sahnesinden silinen putperest kavim. Hazreti İbrahim'in ilahlık iddiasındaki sapkın Nemrut'la mücadelesi. Hazreti Eyyub'un hastalıklara gösterdiği sabrı ve tevekkülü. Sapkın bir kavme peygamber olarak gönderilen Hazreti Lut'un tebliği ve Sodom Gomorra şehirlerinin korkunç sonu. Kardeşleri tarafından kuyuya atılan Hazreti Yusuf'un, Kölelikten Sultanlığa Yükselişi ve Rüyaları Yorumlaması. 15 VCD'den oluşan bu set sadece 30 yeteli. Bir telefonla ücretsiz adrese teslim. Hemen arayın. 0216 611 01 23 ve 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنا احتديا أن هدانا الله وما توفيق وعتصام إلا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلى على رسولنا محمد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 Paylaşıyorduk sizlerle ilim rahmet ve aşk medeniyet İslam'ın tevhid inancını, tevhidin inancın imanın hayatın tüm karelerine yansışını, hayatın tüm sahnelerine yansışını, dim duruşuna duruşunu insana insanı insan yapan, insanı insanlığından haberdar eden, insanı hakiki manada insan eden, ilim, rahmet ve aşk medeneti İslam'ın, aşk deryasından bahsediyorduk. Ve şimdi, dikkatimizi celbedecek aklımızın yurumu, Kalbimizin, kalbimizin hissiyatıyla yorumlanacak bir tebliğ hadisesiyle gelin bugün gafletten kurtuluş sohbetimize burada devam edelim. Ölüm haberi gelmeden Ecel yakamız almadan Azrail hamle kılmadan Gel gidelim Gel gidelim Dosta doğru Asrı saadetteyiz. Aşkın tüm kainat hayraltı, yayıldı. Aşkın hasret çeken gönüllere davetini yaydı. Aşkın aşkı hasret gönüllere sirayetini yansıttı. Asrı saadetteyiz. Sevgililer sevgilisi, gaflete bataklığına batmış olan insanlara. Allah'ın lütfunu, Allah'ın nurunu, Allah'ın rahmetini, Allah'ın kullarına son duyurusunu, Allah'ın kullarına son sıcaklığını, Allah'ın kullarına son hediyesi İslam'ı yayıyor, duyuruyordu. Bazen, bazen çevremizden mi, bazen hakikate yöneleş, yöneleme işimiz, Bazen kendi benliğimizden uzak oluşumuz mu? Hakikate yöneleşmeyişimiz nedendir acaba? Allah Azze ve Celle sunmuşken işaretleri, Allah Azze ve Celle sunmuşken alametleri, Allah Azze ve Celle sunmuşken rahmetini, İnsanları bu rahmet deryasına dalmaktan uzaklaştıran nedir ki acaba? Güneşi inkar etmenin delilik olacak nasıl aşikarsa Allah Resulü'nün yaydığı aşk medeniyeti, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam'ın bu aydınlığını inkar etmekte akıl dışı değil miydi? Peki ya çevirenler? Nura koşmak varken narı tercih edenler? Rablerinin, yerin göğün ve bu ikisi arasında bulunanların sahibi Rablerinin, kulum hitabının sıcaklığına muhatap olan insan? Neden acaba bazen farklı durumları hissettiriyor hayatında? Bu hafta namazla diriliş konferansı vardı. Oraya gitmiştim de. Orada verilen rakamlar, verilen oranlar, iman etip imanla dirilen ama imanının garantisi, imanının prizi olan ameli de. ...eksikliği bizlere sunması... ...bizleri... silkelemesi gereken bir oranda aslında... ...namazdan uzaklaşan insanlık... ...namazdan yüz çeviren insanlık... ...namaz ile dirilişten... ...namaz ile karakter... ...bulmaktan... ...uzaklaşan insanlık... ...ne kadar tuhaf değil mi? Farz edin ki... ...beldemize... Bir Cumhurbaşkanı ya da bir Başbakan ya da bir Bakan geldi ve diyor ki ihtiyacı olan kişiler şu şu şu saatlerde beş kere karşısına gelsinler ve kendisine ihtiyaçlarını arz etsinler. O da onları karşılasın. Düşünüyorum da kendi nefsimde böyle bir çağrı olduğunda arkama bile bakmadan koşacağımı hissediyorum. Durum böyleyken, tüm hayırlar, iyilikler ve güzellikler kendi katından olan, Allah Azze ve Celle'nin huzuruna, beş kere koşup onun aşk deryasına dalmamak, aman yarabbi, Allah Resulü'nün, aşk deryasına dalıp bir daha çıkmamak üzere, rahlesinde oturanlar, onun medresesinde yetişen eshab-ı kiramdan bir tane bile yoktu. Namazını kılmamış olan. Çünkü namaz hayatı karakterlendiren, hayatı şekillendiren, hayatı çizergeleştiren ve gerçekten maddi olarak insanın sağladığı faydalardan ziyade insanın ruh alemini en derinden etkileyen bir psikiyatrist aslında namaz bambaşka bir şey o yüzden savaş halinde bile savaşırken bile namazı terk etmiyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam peki hakikatler bu kadar ortadayken ve Allah sunmuşken bize imkanları ve buyururken ayetlerini düşününüz araştırınız arayınız her arayan bulabilir mi? Bilinmez ama bulanlar ancak arayanlar değil mi? Bazı kişilerin hataları amelde değil, imani açıdan aslında. Çevresindeki insanları etkileyen, çevresindeki insanların da iki dünya saadetlerini etkileyen bir hayat yaşayanlar da var aslında. Gelin, bahsedelim oradan. Allah Resulü'nün meclisindeydik, anlatıyorduk. Aylardan Muharrem sevgili dinleyiciler. Sevgililer sevgilisi, sevgi sultanı, aşk elçisi, sadece insanlara değil, sadece cinlere değil, tüm canlılara, tüm mahlukata karşı rahmet olarak şefkat numunesi, Örnek olarak gönderilen peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Bizans hükümdarı Heraklus'a aşk medeniyeti İslam'a davet mektubu yazdırmıştı. Bu aşk mektubu, sevgi mektubu, imana davet mektubu, Bizans kralı Heraklus'a ulaştırılmak üzere, Cebrail Aleyhisselam'ın bazen kılığına girdiği Dihye Kelbi Radıyallahu Anhu Hazretleri'ne verilmişti bu görev. Dihye Kelbi aslında o ayrı bir konu. Çevresindeki insanların küfürde diretmesine rağmen, çevresindeki insanların imandan kaçmasına rağmen o hayır. Bu kadar hakikatler ortadayken daha düne kadar emin diye lakap ve ünvan taktığımız bu insan bugüne kadar doğru söylüyordu da bundan sonra mı yalancı oldu? Bugüne kadar ve hatta şu anda bile emanetlerinizi emin emanet ettiğiniz diye yani kişi bu kişi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar emin olduğunu söylüyor ve Kendinizde bulunan ihtiyaçlarınızı, özel hazinelerinizi ona teslim ediyorsunuz da, onun bu sözlerini nasıl kabul etmiyorsunuz? Sözleri de öyle hal ve hatır uğruna kabul edilecek bir söz değil ki. İman diyor, yerin göğün ve bu ikisi arasında bulunanların sahibi diyor. Dediklerini düşünmez misiniz diyordu, araştırıp imana eriyordu. Kelvi böyle birisiydi. O bambaşka bir zat aslında. Bambaşka bir örnek hayatımız aslında. Cebrail aleyhisselam bu güzel insanın kılığında cisminle benzer bir vaziyete bazen gelirmiş. Vahyi öyle getirilmiş. dehiye kalbi de aşk sultanının huzurunda iman ettikten sonra öyle bir sevgiyle bağlanmış ki gerçekten biliyor musunuz seven sevdine benzer. Bazen İki tane dost görürsünüz ya da bir eş görürsünüz, birbirlerine ne kadar benzerler. Gerçekten seven, manen sevdiğine benzediği gibi Allah yıllar sonra suretini de sevdiğine benzetiyor. Ne kadar da tuhaf bir şey. dehye kalbi de öyle bir aşk ile vurulmuştu ki aşk sultanına. Aşk efsanesini yazan aşk sultanı Resulullah Aleyhisselatü öyle bir bağlanmıştı ki, manen arınıp tertemiz olduğu gibi, Allah'ın Kur'an'da sizi diriltecek, size hayat verecek davete çağrıldığınız halde, koşun o aşk elçisini doya, buyuran o sözüne uyup, Allah Resulüne tam ittibayla, Tezkiye olunan Dertemiz olan bu aşk eri Sadece bedenen ruhen değil Bedenende aşkı ile öyle Sevgililer sevgilisine benziyordu ki Musab gibi Eba Ömer Gibi her biri ne kadar da Aşık Sultan ile benziyordu Seven sevdiğine ne kadar da Benzetiyordu Allah Celle Celaluhu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Dehye'yi kalbi seçiyordu Sevgili diye. Bu mektubu Bizans kralı Heraklius'a sunması için bu sıranın emirine, valisine teslim eder misin? Lütfen. Mektubu alan diliye sevinçten gözyaşlarına akıtıyordu sakallarının üzerine. Çünkü bir insanın daha diriltilmesi, bir topluluğun daha diriltilmesi söz konusuydu hiç reddeder miydi hayatlarını bir insan daha cehennemde yanmasın bir insancık daha dünya ve ahirette sıkıntı görmesin için adayan bu aşk eri insanlar sevmez miydi hiç beklemedi alır almaz aşk mektubunu Dihye-i Kelbi radiyallahu anh hemen verdi atıtısına ve verdi. sevgililer sevgilisinin mektubunu kalbinin üzerine koyarak. Ve o esnada da Bizanslılar İranlılarla savaş yapıyorlardı. O zamanın dünyanın büyük ülkeleri, imparatorlukları Bizans ile İran'dı. Heraklius İranlılarla savaşa girmeden önce... Bir adak adamıştı Allah'a Hristiyanlar olarak Heraklius. Eğer İranlıları bu savaşta yenersek, onları ülkemden atmaya başarabilirsem, yemin olsun Humus'tan Kudüs'e kadar yürüyerek yaya olarak gideceğim demişti. İranlıların ordusunu yenip onları ülkesinden de atınca, adağını yerine getirmek üzere kendisi adağını yerine getirmek üzere Kudüs'e kadar yürümüştü. En nasip Heraklius'un Kudüs'te bulunduğu sıralarda aşk elçisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın elçisi Dıhya radiyallahu anh bu sıradaki Gassan emiri Haris'in yanına varmıştı. Haris, Dıhye radiyallahu anh'ın Heraklüs'e götürmesi için Adi bin Hatim'i vazifelendirdi. Adi bin Hatim de Dıhye'yi alarak Kudüs'e götürüyordu. Allah öyle bir ortam yaratıyordu ki, öyle bir ortam hazırlıyordu ki, Nereden nereye Ne halden ne hale Kendisi diye, radıyallahu anh Mektubun Aracı olarak ulaştırılması adına Götürdüğü mektubun Birzant Bizans kralına verileceğini Duyunca Kalbi daha çok bir Sevinç hali alıverdi Tatlı bir sevinç ''Tatlı bir heyecan. Allah'ım, Allah'ım onlara da hidayet nuru ile dirilmeyi ile, dünya ve ahiret mutluluğundan mahrum etme ya Rabbi.'' diye kalbinin derinliklerinden gelen dualar ile veriyorlardı Kudüs'e. Düğiye Kudüs'e geldiğinde Herakleus'un yanına girdiğinde Aşk elçisi Resulullah Aleyhissat ve mektubunu Herakleus'un yanındaki minberlerden birinin üzerine koyu verdi. Herakleus aldı mektubu, açtı, tercüman istedi. tercüman aldı aşk elçisinin mektubunu ve başladı okumaya Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den Bizanslıların Rumların sahibi büyüğü Heraklius'a Mektup bir sessizliğe sebep oluyordu Heraklius'un konakladığı mekan, lal kesiliyordu. Hiç kimseden bir ses yoktu, hiç kimseden bir tık bile yoktu. Çünkü, o zamanda Hristiyan ve Yahudiler, ehli kitap, gelecek bir elçinin varlığından bahsediyordu alimleri. Bu mektup, bu tartışmalar üzerine gelince, Herkes bir laille vermişti. Sessizliği Heraklius'un kardeşisin kardeşinin oğlu bu sessizliği bozuyordu. Tercümanlık yapan kişiyi önce yere itiverdi bu kişi. Herkes öyle sessiz kalınca korktu. İnsanlar bu söze kalplerini kaptırır diye. Hemen aldığı mektubu, Tam yırtacaktı ki... Heraklius kızı verdi ona... Sana ne oluyor ki... Ey kardeşimin oğlu... Mektubu niye alıyorsun... Amcasının... Kardeşinin çocuğunun adı... Yennek'ti... Ve Yennek dedi ki... Görmüyor musun... Adam... ''Mektubu sana yollamış ama mektubunun senin isminden önce kendi ismini yazmış, senin hükümdarlığından bahsetmemiş, Rumların büyüğü demiş.'' Biraz yalakalık yapmaya başladığını anlayınca Heraklius, ''Sen ya küçük bir akılsızsın ya da büyük bir delisin. Eğer o gerçekten Allah'ın peygamberiyse mektubuna önce kendi adıyla başlaması gerekir zaten.'' Ve bana da Rumların büyüğü diye demeksi gerekir. Çünkü peygamberlerin huzurunda hükümdar da birdir, sokaktaki dilenci de. Peygamber insanlara makam ve mevkileriyle bakmaz. Bir peygamber insanlara kalplerindekinin tohumuna göre bakar. Bunun arasındaki hükmü de ancak Allah'a havale eder. O böyle deyince insanlar acaba iman mı etti, acaba kabul mü etti diye birbirlerine telaş ile bakmaya başladılar. Heraklius konuşmaya devam eden Yenne'yi dışarı çıkarttı. Ve Hristiyan bilginlerinin başı olan Uskuf'u çarptı. ''Ey Uskuf, sen bana bir yol göster, bir tavsiyede bulun.'' dedi. Bak, yıllarca bize bahsettiğiniz elçinin mektubu değil mi bu? Gece gündüz anlattığınız, insanlığın kurtuluşunu ona bağladığınız Ahmet değil mi bu? Ey hükümdarımız, o Musa ve İsa'nın bize geleceğini müjdelediği peygamberdir. Biz zaten asırlardır onun gelmesini gözler dururduk. Efendim, benim görüşüm hiç vakit kaybetmeden hemen şimdi ona tabi olmanızdır dedi. Heraklius başını öne eğecekti. Kalbinin sesini mi, aklının sesini mi dinlemeliydi? Kalbi yıllardır aç olduğu bu iman silsilesine yapışmasını ister aklı da korku içerisindeydi. Aklının korkması, saltanatının elinden gitmesi, halkının kendisini öldürmesi korkusuydu. Uskuf dedi. Uskuf. Ben de doğru olanın bu olduğunu çok iyi biliyorum. Fakat ben güç yetiremem ki. Eğer iman ettiğimi, onun davetini kabul ettiğimi söylersem Dökümranlığım elden gider ve Rum halkı beni öldürür dedi. Uskuf kenara çekilecekti. Daha sonra adamlarına emir vererek Dihye'ye hediyeler ve ikramlar hazırlayacaktı ve Dihye'ye şöyle diyecekti Bizans imparatoru, ey elçi. Allah senin iyiliğini versin. Rahmetine ulaştırsın. Allah azze ve celle seni rahmetine erdirsin. Vallahi vallahi ben çok iyi biliyorum ki senin sahibin Allah tarafından insanlara gönderilen peygamberdir. Zaten biz de onun gelmesini bekliyor duruyorduk. Kitaplarımızda da onun ismini ve vasfını yazılı bulmuştuk. Fakat ben hayatım hakkında halkımdan, hayatım hakkında bizanslılardan, Rumlardan korkuyorum. Eğer korkmasaydım, kendisi ülkemde bulunsaydı, ona hemen tabi olur ve son nefesime kadar ona yardım ederdim. Bizans kralı Heraklius bu sözleri söylerken bile titriyordu. Koskocaman imparator, saltanatının elinden gitmesinden, halkının kendisini öldürmesinden çekiniyordu. Ama aşktan, aşk davetinin kalbine vermiş olduğu aşk atmosferinden kurtulamıyordu. Müslüman olmayı niyetlendi aslında da halkın, ses çıkarması baskın çıkmalar üzerine bundan vazgeçti. Müslüman olmadı belki Müslüman olduğunu düzledi. Bir hükümdara gerektiği gibi dışarı vurmadı belki. Heraklius Dihye'ye adamlarını hazırlatmış olduğu bahşişleri, kıymetli hediyeleri ve elbiseleri verdi sevgililer sevgilisine mektup yazdı cevap olarak şöyle dedi İsa'nın müjdelemiş olduğu Allah'ın Resulü Muhammed'e Rum hükümdarı Kayser tarafındandır elçiniz mektubunuzla birlikte bana geldi ben şahitlik ediyorum ki sen Allah'ın peygamberisin. Ben şahitlik ediyorum ki sen Allah'ın peygamberisin. Biz zaten seni İncil'de yazılı bulmuştuk. İsa bin Meryem sizi bize müjdelemişti. Rumları size davet ettiysem de, Rumları... Bizanslıları size iman etmeye davet ettimse de yanaşmadılar, kaçındılar, yüz çevirdiler. Onlar beni dinleselerdi, kendileri için muhakkak hayırlı olurdu. Ben Bizans Kralı Heraklius. Senin yanında bulunup da sana hizmet etmeyi senin ayaklarını yıkamayı, senin hizmetinde bir ömür sürmeyi ne kadar ister, ne kadar arzu ederdim. Senin yanında bir ömür geçirmeyi ne kadar isterdim diyordu. Peki, peki neden iman etmiyordu? Gerçi bu konuda şöyle bir rivayet de vardır. Çevresindeki insanlar her ne kadar kendisinin imanını açığa vurmasına engel olsalar da, mektubunu bu zamana kadar saklattırması, ailesinin özel darlığında bulundurması ve hürmet ve tanzim içerisinde nesilden nesile atlattırması onun iman ettiğinin bir işaretidir. Ancak dışarıya vuramamıştır. Evet. Allah Resulü'nün hayat çizelgesini hayatlarına geçirmek ile hayatlarına aşk merkezli hayatlarına Allah merkezli hayatlarını, her kokusuyla programlayan, Eshab-ı Kiram'dan Dihya Radiyallahu Aleyhi hal ve hareketleri, duruş ve direktifleri, belki pek söz sarf etmese de, o mektubu sunması, insanları etkiliyordu. Aşktan insanlar, ne kadar kaçabilirlerdi ki? Aşktan insanlar, ne kadar kaçabilirlerdi ki? Kalbi aşka hasret olan insanlık, aşktan kaçamaz da. O yüzden Allah Resulü, aşkı davasını, yaymaya başladığı 23 senede, dünyanın her yerine ulaştırıvermişti, sesini. Ve bugün de, Sesi gönüllerden gönüllere, dillerden dillere akmakta. Biz Müslümanlar, eshab-ı kiramın yaptığı gibi yapamasak da, tebliğ vazifesini yerine getiremesek de, Allah Resulü'nün manevi varlığı, İslam'ın, hayata geçirilmiş olan İslam'ın, rahmet merkezli olan İslam'ın, tarihteki yeri, insanoğlunu gün geçtikçe artırmakta. Hristiyan, Yahudi ya da Budist olsun ya da diğer dinlerden olsun. Gece gündüz misyoner faaliyetleri yapmalarına rağmen maddi imkanları da çok iyi kullanmalarına rağmen tebliğ konusunda çok zayıf olsa da Müslümanlar İslam gün geçtikçe insanların kalbinde artıkça artıyor. İnsanlar bazı art niyetli insanlar bazı gözünü güneşe kapatıp karanlıkta olduğunu iddia ederek, güneşe çamur atarak güneşi kirletmeye çalışan insanların, İslam şöyledir, İslam böyledir, Hz. Muhammed şudur, Hz. Muhammed budur diye iftiralar atmasına rağmen, aklı selim olan insanlar, temiz kalpli insanlar, kalbini en temize ulaştırıyor, İslam'a dahil oluyorlar. Tabi biz görsel basında pek bunları göremiyoruz. Ya da görsel medyada. Ama şahit olduğumuz, haber aldığımız o kadar güzel şeyler var ki. Allah Resulü'nün tek bir adı bile insanların kalplerine, iman tohumunun geçmesine vesile oluyor zamanımızda. Ve şimdi biz, İlim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam'ı, aşk peygamberi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın, Habibullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat programıyla hayatımıza bir geçirsek, Filistin'deki kardeşlerimiz de ağlamaz. Çeçenistan'daki kardeşlerimiz de ağlamaz. Mahallemizin en ucra köşesinde, Baraka'da, çocuklarıyla baş başa kalmış mazlum insanda masum insanda ağlamaz ama sorun ama sorun bizim Allah Resulü'nün aşk elçisi Habibullah'ın hayat programını hayatımıza yerleştirmekten kaynaklanmıyor mu bunu söylerken üzülelim ümitsizliğe düşelim diye değil hayır hayır La min İslam ümit kapısıdır. İslam ümidin ta kendisidir. İslam umuttur. İslam ilim, rahmet ve aşktır. Sevgililer sevgilisinin hitabı öyle. İslam ümittir diyor. İslam hoşgörüdür. İslam kolaylıktır. İslam aşktır diyor. İmam Suyuti'nin cami sağırında. Hadislerle meşgul olurken... Allah Resulü'nün o iki tatlı dudağından dökülen bal kadar baldan da tatlı sözlerini duyunca insan kendini bir sorguluyor. Keşke dostlar, keşke. Keşke demek ne kadar doğru olur. Ama keşke. Keşke haftada bir günümüzü Allah Resulü'nün sözlerine ayırsak. Hani bir hadis var ya. Kur'an okumak Allah ile konuşmaktır. Hadis okumak da peygamberle konuşmaktır dostlar. Haftamızın bir gününü Allahla konuşmaya, bir gününü peygamberle konuşmaya ayırsak ve hiçbir şey yapamıyorsak, gücümüz yettiği nispette sevgilimizin hayatını anlatan, sevgilimizin sözünü aktaran kitapçıklar alsak küçük küçük ve sevdiğimize, ve hatta sevmediğimize bile hediye etsek, elden ele dolaştırsak bu eserleri, al kardeşim, al dostum desek, hatta nefsi, Ebu Cehilleşmiş insanların bile kapılarına gitsek, aşk elçisinin yetmiş kere gittiği gibi, ve kapılarını çalsak. Belki Ebu Cehil zannettiğimiz kişiler, bir Heraklius olur belki, kim bilebilir? Allah ayette buyurmuyor mu? Bugün düşman gördüğün, yarın dostun olabilir. Dost gördüğün düşman olabilir. İnsanlar aşkı hakkıyla görseler, aşktan kaçamazlar ki dostlar. Şu an dünyanın 4000 yanından ana haber bültenlerine yansıyan ölüm, cinayet, vahşet, zulüm haberleri. Aşksız kalan gönüllerin dışarıya yansıyan dışarıya fışkıran dışarıya atılan karakterik özelliklerinden değil mi? Mevlana Hazretleri o yüzden diyordu ya. Biz bu milleti aşık etmeliyiz, aşık. Bu milleti aşık etmeli mi istiyordu. Ve biz de bu haftaki sözlerimizi tamamlar iken seslenelim. Mevlana'nın Kur'an'ın ayetlerinden çıkarmış olduğu gerçek ile seslenelim. Müslüman, Hristiyan, Yahudi, ateist hangi hatta ne hal ve üzer olursa olsun seslenelim herkese diyelim ki gel her neysen gene gel bin kere yüz bin kere işlesen de aynı hatayı bırak da gel bizim kapımız İslam ümitsizlik kapısı değildir ilim, rahmet ve aşk medeneti İslam Ümidin ta kendisidir. Gel, gel. Kulum hitabının sıcaklığıyla sana rahmetini sunan Allah'ın, aşk elçisi peygamberinin elinden tut ve gel. Dünyanın neresinde olursa olsun, dünyanın her yerinde, özel efemimizde yaptığımız radyo sohbetlerini isteyen kardeşlerimiz olursa, Türksel Telsim Avya fark etmez tüm GSM operatörlerinden e, mesaj bölümüne Şen Soy yazıp boşluk bırakıp mesajlarını 34-38'e yollayarak 7 gün 24 saat yazan kardeşlerimiz hem bana mesajlarını ulaştırabiliyorlar, hem de isteyen kardeşlerimiz olursa, Dünyanın her yerinden at soyat ve adreslerini yazsınlar. Onlara en kısa zamanda ücretsiz hiçbir ücret almadan sadece bu hizmetimiz herkese ulaşsın. Yeter ki şu amacımız, şu yaptığımız çalışmamız kalbi hasret çeken bir insana daha ulaşsın. Yeter ki kalbimizden hissederek sizlerle paylaştığımız sözler diğer insanlara ulaşsın diye kargoyla göndereceğiz. Ee, hiçbir ücret ödemeyecek kardeşlerimiz. Şenso yazıp boşluk bırakıp 3448'e at, soyat ve adreslerini gönderen kardeşlerimiz yine aynı şekilde oradan başka mesajlarını da ulaştırabilirler. Yine radyomuzun mektup adresinden yine telefonlarından, faksından e, bizlere ulaşabilirsiniz. Yine www.özelefem.net adresinden ulaşabilirsiniz. Ve yine benim kendi web sitem e, www.atlansensoy.com.tr.tc adresinden de ulaşabilirsiniz. Anlatmamızı istediğiniz konular varsa onların sohbetini o şekilde ayarlayabiliriz. Gerçi buraya geldiğim zaman hazırlık yapmıyorum pek sohbetlere. Gelince kalbimizden hissettiklerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Ve son söz olarak diyoruz ki Allah'ım bizleri aşk elçesi Efendimizin dünya ve ahirette rahmet saçan yolundan ayırma. Bizleri imana erdikten sonra İmanın dışına kaymaktan muhafaza eyle Sen dualara icabet eden Sen Rahmeti sunan Sen yerin güğün ve sahibi olan mısın? Senden başka Kimsemiz yok Sen dünyanın her yerinde Meta Nasrullah Diyen Allah'ın Yardımı ne zaman diyen Kalbi yaralı bütün mümin kardeşlerimize Yardım et Ey Rabbim Filistin'de, Çeçenistan'da, Lübnan'da, dünyanın her yerinde zulme uğrayan insanlara yardım et. Bize, ilçemize, ilemize, ülkemize ve hatta bütün insanlığa huzur ve mutluluğun kaynağı hidayet nimetini lütfet. Sen dualara icabet edensin. Aşk elçisi Rahmet Peygamber Efendimizin izinden bizler ayırma diyor. Sizler Allah'a meret ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Duamızdasınız. Lütfen duanızı alın bizleri. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.